Vahiy 15. BÖLÜM Gökte büyük ve şaşılası başka bir belirti gördüm. Son yedi belayı taşıyan yedi melekti. Çünkü Tanrı'nın öfkesi bu belalarla son buluyordu. Ateşle karışık camdan deniz gibi bir şey gördüm. Canavara, heykeline ve adını simgeleyen sayıya karşı zafer kazananlar Ellerinde Tanrı'nın verdiği lirlerle cam denizin üzerinde durmuşlardı. Tanrı kulu Musa'nın ve kuzunun ezgisini söylüyorlardı. Her şeye gücü yeten Rab senin işlerin büyük ve şaşılası işlerdi. Ey ulusların kırık, senin yolların doğru ve adidir. Yavrum senden kim korkmaz, adını kim yüceltmez, çünkü kutsal olan yalnız sensin. Bütün mucuslar gelip sana tapınacaklar çünkü adil işlerin açıkça görüldü. Bundan sonra gökteki tapınağın, yani tanıklık çadırının açıldığını gördüm. Yedi belayı taşıyan yedi melek, temiz, parlak keten giysiler giymiş, göğüslerine altın kuşaklar sarılmış olarak tapınaktan çıktı. Dört yaratıktan biri yedi meleğe, sonsuzluklar boyunca yaşayan Tanrının öfkesiyle dolu. Yedi altın tas verdi. Tapınak Tanrı'nın yüceliğinden ve gücünden ötürü dumanla doldu. Yedi meleğin yedi belası sona erinceye dek kimse tapınağa giremedi.